Şaka maka, az daha evi yakıyordum. Sinema oynatacağım diye tutturdum. Sinema oynatmak kolay bir şey değil. O zamanki göstericiler de görmek lazım geliyordu, nasıldılar. Henüz pilli değillerdi. İçinde küçük bir lamba vardı. O lambayı kibritle yakıyordunuz. Bayağı bildiğiniz gaz lambası. Filmleri takıp... Ondan sonra harekete geçiriyordunuz elle. Ben sinema meraklısı düş... sinema meraklısı bir çocuğum. Ee, böyle olup illa böyle bir şey aldım. Onu almakla iktifa etmedim. Evin arka odalarından birisinde bayağı bir sinema yaptım kendime göre. Bir de perde var. Orada film göstermeye uğraşıyorum. Filmleri dolaştırırken de o idare lambasının Alevi birisini yakaladı. ...yakalayınca birden parladılar. Çok da korktum. Fakat başa çıkabildim ve söndürdük. Yani bende sinema merakı çok eskidir. Bu söylediğim 30'lu yıllar. Hatta belki... ...evet 30'lu yıllar. Bunun getirdiği bir de... ...imtiyaz var. Ben... ...sessiz filmi sinemada seyredebilen... ...nadir insanlardan. Gerçi o zaman... Biz İzmir'de Karşıyaka'da oturuyorduk biliyorsunuz ve Karşıyaka'da iki sinema vardı. Haftada dört film seyrederdik. Onlar sesliydiler. Fakat bayramlarda seyranlarda Menemen'e dedenin ninenin ellerini öpmeye gidiyorduk. Menemen'de bir sinema vardı. Orada film gösteriliyordu. Sessizdi. İlk defa orada ben sesli filmden sonra sessiz filmi gördüm ama gördüm. Kalabalık bir sinemada gösteriliyordu. Sinema tutkusu böylece devam etmiştir. Ve e, bayağı ciddi bir şey, bir rol oynamaya başlamıştı hayatımda. Çünkü filmleri seyretmekle kalmazdım. Rejisörlerin adlarını yazardım, oyuncuların adlarını, şirketlerin adlarını yazardım. Bu nedir, bu niye oynar bu? O tarihte, o döneme ait bir sürü kendime göre sinema bilgisi edinmiştim. Bir de o zaman bizim şansımız sanıyorum? İzmir'deki sinemalara yalnız Amerikan filmleri gelmezdi. İngiliz filmleri, Fransız filmleri, Alman filmleri de gelirdi. Bunları da birbirinden ayırmayı öğrenmiştik. Tabii sonra başka türlü devam etti bu merak. Kaderin sevgiyle Fransa'ya gittiğim zaman Fransız sinema dergilerini karıştırırken çok enteresan şeylere rastladım. On, orada sinemaya başka türlü bakıyorlardı. Biz öyle bakmayız. Yani o zaman bakmıyorduk en azından. Bizim için sinema bir eğlence yeriydi. Onlar için bir sanat. Tabii filmoloji diye bir bölüm var Sorbonne'da. Oranın hocasının müsamahası sayesinde onun derslerine gidip gelmeye başladım ben. Bir de bu da ilginç bir nokta. Bizde şimdi var galiba, eskiden yoktu. Sinema kulüpleri vardı orada. O sinema kulüplerinde sinema klasiklerini gösteriyorlar ve böyle birçok film görüyorsunuz. Dünyanın şahesellerini. Bir tanesine ben üye oldum ve orada ne saptadım? Çok enteresan bir şey saptadım. Benim vaktiyle Karşıyaka'daki sinemada seyredip, ya bu film çok güzel diye beğendiğim filmlerin bir kısmı dünyanın şaheselleriymiş meğerse. Ve kendimi kutladım. Bunları ben nasıl seçebildim diye. Tabi bu kadarla da kalmadı. Sonra İstanbul'a döndükten sonra bir takım sinema çevresinden arkadaşlarım olmaya başladı. Bunların başlıcısı Mithin Erksan'dır. Bir de sinema yazıları yazmaya başladım. Sinema yazıları başka bir şey getirdi. Vatan Gazetesi'nde... Film eleştirmeni oldum. O tarihte zannediyorum ki bu işi yapan ilk kişilerden biriyim ben. Aşağı yukarı 200 sene bu işi yaptık, bu işi yaptık. oyunu yaparken sinema çevresinin içine girmiş olduk. Sonunda iş senaryo yazmaya geldi, senaryo yazma sonra da film setlerinde çalışmaya geldi. Bu tarafımda herkes çok bilmez. E, fakat gerçekten. O zaman 10-12 kadar senaryom film olmuştur. Fakat bilinmemesinin sebebi hiçbirinde ismimin yazılı olmayışıdır. Çünkü hep takma isimle yazıyordum. Sebebi de çok basit. Yazılan senaryonun sadece %35'i falan film'e yansıyordu. Değiştiriyorlardı. En sonunda bir film şirketiyle anlaştım. Daha doğrusu benden bir sinopsis istediler. Yani bir müsvedde. Film müsveddesi. Ben onu yazdım. Arkasından bir tretman istediler. Yani hikaye. Hikayeyi yazıp verdim. Rejisör beni görmek istemiş. Rejisör Aydın Arakon. Aydın Arakon'u iki nesiller bilmeyebilir. Fakat bizim nesillerimiz çok iyi tanırlar. Çünkü Türkiye'de çevrilen ilk önemli hareketli tarihi filmi İstanbul'un fethini çeviren rejisördü. Tabii o, bu, o isteyince ben de heyecanla gittim, karşılıklı konuştuk, benim şeyimden etkilenmiş, yazdım tretmandan etkilenmiş, bunu çekelim dedi. Sen de dedi, gel hem birinci asistan ol hem de yarı supervisor gibi çalışırsın dedi ve böylelikle Aydın'la dostluğumuz başladı. Onunla konuşurken ısrarla söylemeye çalıştığı şuydu, ben bu işten bıktım, gittikçe kötüye gidiyor. Biz şu iş için bu işlere girmiştik. Muhsin Bey'in sineması, Ertuğrul Muhsin Bey'in şimdiye kadar yaptığı filmler genel olarak batılı bir takım filmlerin Türkçe versiyonlarından ibaret. Yani gidiyor bir film seyrediyor, ondan sonra geliyor onu Türkçe olarak burada çekiyor. Biz onu Türk filmi diye seyrediyoruz. Bu olmaz. Biz orijinal Türk filmi yapalım diye bu kavgaya girdik diyordu. Ya, çok kötümserdi. Zaten çok da yaşamadı. Fakat ondan aldığım bu sözler bir bakımdan benim aklıma yatıyordu. Çünkü hakikaten o dönemde çevrilmiş ilk Türkçe filmlerde Türkiye'ymiş hissine kapılmazsınız birkaça hariç. Halbuki Yeşilçam devri dediğimiz dönem başladıktan sonra filmler Türkleşir. Bu bakımdan haklı gibi görünüyordu. Fakat merak, meraklı bir tabiatım var ya... ...işin dibini kurcalayınca başka bir şey çıktı. Aslında Yeşilçam sineması dediğimiz sinema... ...bizim kendi icadımız olan bir film tarzı değil. Çok iyi hatırlıyorum, eskiler de hatırlayacaktır. Savaş içinde ve savaştan sonraki yıllarda... ...Türkiye'de sinemalar arasında en çok sevilen sinemalardan bir tanesi... ...Arap filmleriydi. Bunlar Mısır'dan gelen filmlerdi... Hatta o kadar çok tutulmuştu ki bazı Mısırlı artistlerin afişleriyle ilan edilirlerdi. Yusuf ve hepimiz tanırdık, Leyla Murat'ı hepimiz bilirdik. Bunlar aslında Türk oyuncuları değil, bunlar Arap oyuncular. Fakat filmler bizim halka çok sıcak geliyordu. Herhalde bu bizim o zamanki yönetimleri rahatsız etti ki Arap filmlerinin ithalini yasakladılar. Böylelikle bir Arap ...filmleri seyircisinin boşluğu ortaya çıktı. İşte Yeşilçam o boşluğa oturdu. O boşluğa oturmak için de... ...Arap filmlerinin melodramlarını... ...Türkçeleştirerek yayınlamaya başladı. Yani nasıl Muhsin Bey zamanında... ...Türk sineması Türk değil dışarıdan alınıyorsa... ...bu defa yine Türk sineması Türk değil ve dışarıdan alınıyor oldu. Buna ek olarak da İtalyanların harp sonuna doğru çevirdikleri... Melodramları örnek aldılar. Onlar da bu işin içine girdi. Bütünüyle Yeşilçam'da aslında Türkler tarafından fakat Türk olmayan bir zemin üstünde geliştirilmiş sinemalardır. Tabii bu hazin. Tabii bu hazin. Niye hazin? Şimdi ben bunu anlatmak için başlamadım. Aslında benim anlatmaya çalıştığım başka bir şey. Fakat bu onun diyelim ki birinci perdesi. Ben sinemaya meraklı çocuktum ya, ben ayrıca başka bir şey de meraklıydım, gazeteciliğe. Niye gazeteciliğe meraklıyım? Çünkü benim çok küçük yaştayken babam gazeteciydi. İstanbul'da İktam Gazetesi'nde Nijat Bey imzasıyla yazılar yayınlamış, şiirler yayınlamış. İzmir'de Hizmet Gazetesi'nin mesul müdürü, o yüzden hapislere girdi, serbest fırkacı diye. Sonra Ege diye bir gazete çıkardılar. Yani evin içinde durmadan gazetecilik konuşuyor. Tabi ben de gazeteciliğe heves ediyorum. Ve zannediyorum ki 17 yaşında gazete çıkaran ilk çocuk da benim. Nasıl çıkardım? Asıl o anlatılmaya değer. Aşağı yukarı eser kağıt kağıdı derdik o zaman. Şimdi Aa, 30 mu ne diyor o kağıtlara. Onları ikiye katlayarak 12 sayfalık bir dergi Düşündüm. Adını koydum çığlık. Ön kapağına bir resim koydum. Ondan sonra içinde ne lazımsa hepsini ben yazdım. Ve el yazısıyla yazdım. Ve böylelikle 17 yaşında gazete çıkaran ilk çocuk oldum. Bir dergi çıkardım. Arkadaşlara verdim okundu. Sonra ikinci sayısını yapmaya heveslendim. Tabii bu heves orada kalmayacaktı. Gelişecekti. Nitekim gelişti. İlk defa gerçek gazetesinde, 1950'li yıllarda sanıyorum, Türkiye Sosyalist Partisi'nin yayın organıydı. Orada Asım bezici ile beraber fiili gazeteciliğe başladık. Fiili gazetecilikte yürümeye başladım ben de tabii yavaş yavaş. Avrupa'ya gidip döndükten sonra biraz evvel söylediğim eleştirmenlik faslı başladı. Sinema eleştirmeni olarak gazetecilik yaptım. O arada İzmir'e gittiğim zaman İzmir'deki Demokrat İzmir gazetesinde gazetecilik yapıyordum ki üç defa ayrı ayrı zamanlarda bu işi yaptım ve bir gazetenin mutfağında çalışmadığım yer kalmadı Nediyeci itibarı. İki şey beni çok rahatsız ediyordu. Bunlardan bir tanesi gazeteciliğimizin kendisini tamamiyle yabancı gazetelerini taklit etmeye adamış olması. ...bugün dahi birçok yerlerde böyledir... ...dergi çıkaralım dersiniz... ...size beş tane yabancı dergi getirirler... ...bunun gibi mi, bunun gibi mi, bunun gibi mi olsun diye. Bu hem yanlış hem ayıp bir şey. Sen kendin gibi bir dergi yapmalısın. Israrla bunu hep karşımda gördüm ben. Aşırı derecede yabancı basına önem veriliyor... ...kendi basınımız küçük düşürülüyor. Bir de olay var, bunu yaşadım. Çok enteresan. Kıbrıs meselesi yeni çıktığı sıralarda iş çok kızıştı. Biliyorsunuz uçaklar Kıbrıs'ın üzerine gittiler. Harp çıkacaktı, çıkıyordu falan gibi meseleler oldu. O sıralarda ben tesadüf, bu ya Paris'te bulundum. Paris'te o zaman hala da çıkıyor. Express diye bir dergi çıkıyor. Bizde onun çok taklitleri çıktı. Hala da var sanıyorum. L'Ekspres dergisi hem politik hem iktisat dergisiydi ve birçok konularda avantgard yani öncü bir dergiydi. Orada da çalışan bir gazeteci kız var, Arayan. Benim tanıdığım bir kız. O günlerde Arayan beni aradı. Dedi ki ne oluyor Kıbrıs'ta? Biz bu işi tam bilmiyoruz. Sen Türksün bunu bilirsin bize anlat. Geleyim konuşalım. Gel dedim konuşalım. Geldi dedi, Gel, dedi, konuştuk. İşte onların bildiği gibi olmadı. Çünkü onlar hemen meseleyi Yunanlılar lehine, bizim aleyhimize bir zemine oturtmuşlardı. İşte ben bir şeyler anlattım, dilimin döndüğü kadar Arianna, Arianna gitti bunu yazdı. Yazmakla kalmadı, de bunu yayınladı. Hatta kızcağız sonra bana çok çok teşekkür etti. Şimdi bu enteresan değil. Enteresan olan bundan sonra. Bana Türkçe gazetelerde geliyor İstanbul'dan. Türkçe gelen gazetelerden bir tanesinde Fransızca L'Express gazetesi Türkiye'ye hak verdi gibi bir başlık altında benim arayan anlattığım şeyler Express'ten tercüme edilmiş ve yayınlanıyordu. Şimdi o zaman düşündüm, ben bunu Paris'ten. Türk gazetecisi olarak onlara gönderseydim kesinlikle yayınlamazlardı. Ama senin yazın yahut söylediklerin bir Fransız dergisinde çıkınca onu peygamber kelamıymış gibi alıp yayınlıyorlar. Bu çok hazin bir şeydi. Bu çok hazin bir şeydi cidden. Gazetecilikte böyle bir yanlış tarafımız vardı. Aynen sinemacılıkta olduğu gibi. Çünkü sinemacılıkta da bu yanlış taraf vardı. İtalyandan kopya çekiyorsun, Arap'tan kopya çekiyorsun. Bir de uydurma tarafımız var ki onu demin söylemedim size. Mesela bir film şirketi vardı. Bir kere oraya beni çağırdılar senaryo yazar mısınız diye gittim. Duvarda bir büyük tabela yapmışlar. İşaretler var üstünde. Yanda da film isimleri yazılı. Dedim bu ne? Çekeceğiniz filmler mi? Hayır dediler. Bunlar bu sene Beoğlu'nda oynayan ve alaka gören filmler. Peki bu işaretler ne dedim? Halkın hangi sahnede güldükleri dediler. Ne olacak bu dedim. İşte dedi onları bir senaryo haline getireceksiniz. Şimdi bu akıl mı? Yani Öbür filmleri seyrediyorsunuz. Halk nerede gülerse onları zapt ediyorsunuz. Sonra bunlara dayalı bir senaryo yazıp orijinal film diye halka gösteriyorsunuz. Bunun ucu hırsızlığa kadar gidiyor. Sinema bunu yapıyordu. Peki sinema bunu yapıyordu edeb edebiyat. Tabii edebiyatçı olduğum için ağzımda hemen dilime geliyor. Aslında basın da bunu yapıyordu. İzmir'e döndüğüm zaman Demokrat İzmir'de Görev verdi bana gazetenin patronu Adnan Düvenci. Hatta bana bıraktı. Hangi işi yaparsan onu yap dedi. Ben en az beni meşgul edecek olanı diye magazin bölümünü seçtim ve onun başına koydu beni. Nasıl magazin hazırlıyorlardı biliyor musunuz? Adnan Bey Avrupa'da tahsil görmüş bir zattı. Bu iş için şöyle bir yol bulmuş. Her hafta gazeteden birisi oradaki yabancı dergi ve gazete satan mağazalardan birisine gidiyordu ve ünlü Fransız, İngiliz, Alman hatta İtalyan magazin dergilerinden hangilerini bulursa alıp getiriyordu. Biz ona bakıyorduk, onun içinden bazı yazılar seçiyorduk. O yazıları da çeviricileri vardı ve sıradan çeviriciler değildi. Mesela Almanca çevirilerini Kemal Bilbaşar yapıyordu ki Kemal Bilbaşar bayağı tanınmış bir edebiyatçı bir romancıdır. Diğer İngilizce ve Fransız çevirileri Tahsin Yaşamak yapıyordu. Tahsin Yaşamak İzmir'in çok tanıdığı, sevdiği bir hocaydı. Ayrıca da bizim magazin bölümünde bu yazıların yanı sıra, yani çevirilerin yanı sıra bir de orijinal yazı vardı. O da Halikarnas Balıkçısı'ndı. İzmir'deydi o zaman. Gazeteyi yazıyordu. Halikarnas balıkçısının konuları da hep Yunan, Latin mitolojisi üzerineydi. Resimlerini de kendisi yapardı. Bu beni çok rahatsız etti. Ve dedim ki bunu yapabiliriz. Buna ihtimal vermiyorlardı. Yani İzmir'de ne olabilir ki enteresan? Ben dedim ki her şey olabilir. Yani her şeyi bir kenara bırakın. Sadece fuar zamanı İzmir'e gelip giden şarkıcıları, türkücüleri izleseniz, onların halkla ilişkilerini izleseniz o bile hem Türk hem halkı ilgilendirecek bir magazin yapar. Kabul edildi. Kabul edildikten sonra ben üç kişi istedim. O üç kişiyle çalışmaya başladık. Ve orada İzmir'de tamamen İzmir'i ilgilendiren... ...ve bazen de İstanbul ve Ankara'dan gelen haberlerle... ...yerli bir şey yapma teşebbüsüne geçtik. Başarılı oldu. Hatta sanıyorum Türkiye'de... ...bölgenin en şık kadını müsabakasını ilk defa orada biz yaptık. Ve inanamazsınız ne kadar çok gazete sattık. Şimdi burada deminden beri... ...aslında ben gazeteciliği eleştirmek için de konuşmuyorum. Asıl anlatmak istediğim başka bir şey... Şimdi bakın, medeniyet diye bir şey var. Medeniyet ne? Medeniyet dediğimiz şeye yakından baktığınız zaman çok ilginç olarak şunu görüyorsunuz. Medeniyet tabiatta olmayan insan düşüncesinin ona eklediği bir şey. Çünkü medeniyet dediğimiz şey tamamıyla insanlar tarafından icat edilmiş. Hayvanların medeniyeti yoktur. İnsan bu medeniyeti nasıl yaratmış, neden yaratmış? Bunu düşündüğünüz zaman hemen önümüze bir mantıklı sonuç çıkıyor. Çünkü insanın aklı var. İnsanın aklı olunca o zamanki şartlar içerisinde kendine göre bir takım tedbirler almış, o tedbirleri bir yerlere getirmiş ve o tedbirlerle de yavaş yavaş medeniyet ortaya çıkmış. Ama medeniyetin özetinin özetini almaya çalışırsanız her şeyi aydınlanma devrimine inhisar ettirebilirsiniz modern çağlar için. Aydınlanma dediğimiz devrimin de temeli üç kelimeye bağlanabilir. Akıl, metot, sentez. Aklınızı kullanarak metodunuzla yaşadığınız hayattan ve insanlardan ortaya bir sentez çıkaracaksınız. Bu çıkan sentez size aittir, başkalarını ilgilendirmez. Bizim yapamadığımız bu. Yani gazete çıkaracağız, akıl yok mu? Var. Film yapacağız, akıl yok mu? Var. Metot yok. Metot olmadığı için de herkes önüne gelen dergiyi alıp bir benzerini, önüne gelen filmi görüp bir benzerini yapmaya kalkışıyor. ...o zaman bizim ne doğru dürüst bir basınımız olabiliyor... ...ne doğru dürüst bir sinemamız olabiliyor... ...cesaret edip söylüyorum... ...ne de doğru dürüst bir televizyonumuz olabiliyor. Çünkü bu meseleler yapıldığı zaman... ...batılı ülkelerin bizim üstümüze çıkmasının sebebi bu söylediğim... ...önce kendilerini çok iyi tanıyorlar... ...akıllarını bunu tanımak için kullanıyorlar... Fakat bu kadarla yetinmiyorlar. Sonra bir metotla bu öğrendiklerinden ortaya bir eser çıkarıyorlar ki o eser işte bir sentezdir. O sentez o ülkenin malıdır. Şimdi herkese aynı şeymiş gibi gelir. Bunların hepsi batılı. Hayır değil. Fransız sineması Alman sinemasına benzemez. İspanyol televizyonu İtalyan televizyonuna benzemez. Bunların hepsi kendi ülkelerinin özelliklerini, akıllarını ve metotlarını kullanarak ortaya çıkarmışlar ve yeni bir eser vermişlerdir. Peki Türkler bunu niye yapamaz? Biz akılsız bir millet miyiz? Hiç sanmıyorum. Biz dünya fethine çıkmış büyük ülkelerden biriyiz. Yeni bir yerde de okudum. Çok enteresan bir söz. O, da, o kadarını bilmiyordum. Dünyada sömürge olmamış iki milletten biriyiz. Ötekisi de İran. Bu da enteresan çok. Bu çerçeve içerisinde meseleye baktınız mı, bizim bu işi çok iyisini yapmamız lazım. Yapamıyoruz. Çünkü niye? Örnek olarak size şunu vereyim. Bir ansiklopedide inanılmayacak kadar çok bilgi vardır. Okuduğunuz zaman hayretler içinde kalırsınız ne kadar çok bilgi var diye. Fakat bir ansiklopedi bir eser değildir. Çünkü bir sentez değildir. Bir ansiklopedi sadece bilgileri toplayan bir kitaptır. Biz işte ona benziyoruz. Biz bütün bilgileri edinmeye çalışıyoruz. Bunun içinde yabancıların yaptığı ne varsa seyrediyoruz ve onlara benzer işler yapmaya kalkıyoruz. En kötüsü, sentez sana ait olacak, sen yapacaksın. Bu da mukayesesi şöyle olması lazım gelen bir olay. Bir tarafta bir ansiklopedi varsa öbür tarafta yazılmış bir kitap var. Kitap bir sentezdir. Belirli bir maksatla yazılmıştır. Belirli gerçeklere dayanarak yazılmıştır. Ansiklopedi bir ihtiyaç karşılamak için yapılmıştır. Bir sentez değildir. Sadece bilgi verir. Şimdi eğer biz aklımızı kullanırken bir metot sahibi olabilsek çok güzel sentezler yapabileceğiz. Fakat bir türlü Cumhuriyet'ten sonra milli sentezimizi yapamadık. Şimdi Türkiye'de eğer... ...dine yakın bir hareket ortaya çıkıyorsa, halkın büyük bir ekseniyeti dinden yana görünüyorsa... ...bunun sebebi o ulusal sentezin yapılamaması ve halka yabancı bir takım şeylerin sunulmasıdır. Yani halk o zaman Mısır sineması ile ilgilendiyse kendine yakın bulduğu için ilgilenmişti. Yeşilçamla ilgilendiyse onu kendine daha yakın bulduğu için ilgilenmişti. Şu halde önemli nokta burası. Diyeceksiniz ki, siz bunu nasıl buldunuz? Bulduk. Bulduk, niye yani? Daha çocukluğumda bunu fark etmiştim de sonradan anlamını kurabildim. Bizim çocukluğumuzda 7 gün diye bir dergi çıkardı. O zaman Türkiye'de çıkan tek ve kaliteli bir magazin dergisiydi. Hep kapağındaki kadınların neden sarışın olduğunu kendi kendime sorardı. Çok zaman sonra öğrendim ki onlar hep Alman dergilerinden alınırmış. ...bizim kızlar yok. Bu kadarla kalmadı. İçini açıp bakardınız... ...çok iyi yazılar olurdu. Çünkü o zaman magazin daha kaliteli bir şeydi. Alaattin Gövsa olurdu mesela. Hüseyin Cahit Yalçın olurdu. Bunlar Türkiye çapında büyük insanlardır. Ama öbür tarafta bir mimarlık sayfası vardı. Onu hiç unutmuyorum çünkü her şey de onunla meydana çıktı. Mimarlık sayfasında belki eskiler hatırlayacaktır... ...kübik evler diye bir moda çıkmıştı 30'lu yıllarda Avrupa'da. Yani geometrik şekiller halinde yapılan... ...çoğu tek katlı, çok geniş pencereli, verandalı bir takım evler. Bu evlere bakıp hep özenirdik. Bak ne kadar güzel evler. Halbuki bizim evlerimiz sakız biçimi. İzmir'de öyledir, öyle denir. Pencereleri küçük, balkonlu, bahçeli bir takım evler. Ben işi ne zaman çözdüm biliyor musunuz? Türkiye'de bir sürü kübik ev yapıldıktan sonra, özellikle İzmir'de, Ege bölgesinde pek çok kübik ev vardır. Bir tesadüf eseri zannederim bir Fransızca dergide okudum. Orada şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, bilindiği gibi Akdeniz bölgesinde senenin 300 günü güneşli geçer. Biz Avrupa'da bu kadar şanslı değiliz. Özellikle kuzeye çıktıkça güneşli geçen gün sayısı 30'a kadar düşer. Şimdi her şey meydana nasıl çıkıyor görmüyor musunuz? Onlar güneşsiz bir ülke oldukları için güneş çıktığı zaman hepsini alalım diye kocaman pencereler yapıyorlar. Siz bunu gelip Ege'nin ortasında yapıyorsunuz. Güney'e doğru yapıyorsunuz ki orada yılda 300 gün güneş var ve yazın tahammül edilmeyecek kadar sıcak bir güneş var. Ve herkes evlerin içerisinde, modern evde diye oturuyor ve zırıl zırıl terliyor. Peki bu hatayı yapan arkadaşlarımız akıllı değiller miydi? Tabii akıllıydılar. Yoksa mimar mühendis olamazlardı. Metotları yanlıştı. Olaya bakışları yanlıştı. Olaya bir Türk gibi bakmıyorlardı. Eğer bir Türk gibi baksalardı, o sakız biçimi evleri çok beğenecek. Onlardan yeni bir stil geliştireceklerdi. Çünkü o sakız gibi evlerde pencereler çok fakat küçük tutulmuştu. Güneşi hesaplamıştı. Halbuki yeniler kendilerini modern, Avrupalı ve ileri sandıkları için Kübik evleri yaptırdılar ve Ege'de herkesi pişirdiler. Bunu alıp birçok yerlerde uygulayabilirsiniz. Nerede uygularsanız uygulayın sonuç aynı çıkacaktır. Cumhuriyet bir türlü demokrasiye geçtikten sonra hele ulusal aydınını yaratamadı. Bizim yarattığımız aydınlar kendilerinden çok başkalarının aydınları. Bir türlü Türklere mahsus yeni, değişik sentezler yapamıyorlar. Edebiyata bakın böyledir. Edebiyatta yeni şiir diye gelen, yeni roman diye gelen her şey aslında batıda yapılmış bir şeyin Türkiye'deki taklididir. Hazin. Böyle olmaması lazım. Bu tanzimattan beri böyledir. Şimdi hatırladım, aklıma geldi. Halis Ziya Bey bizim en iyi romancılarımızdan biridir. Onun en iyi kitaplarından biri de Mavi ve Siyah'tır. Bilir misiniz ki Fransızca'da Kırmızı ve Siyah diye standarlı bir romanı vardır. Şimdi bu kadar olmamalı. Bir insan onu gördüğü zaman değerlendirmeli ve değerlendirdikten sonra da kendi ülkesini, kendi insanını, kendi koşullarını düşünüp buna gerekli sentezi yapmalı. Bu her şey için geçerlidir. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de bir kanal yaptıracak olsanız beş mühendis size beş ayrı proje verir. Her biri hangi ülkede tahsil ettiyse oranın projesini verir. Yani o toprağın, Türk toprağının, Türk halkının kanalı değildir onlar. İngiliz'e göre düşünülmüş bir kanaldır, Fransız'a göre düşünülmüş bir kanaldır. Bunun kavgasını vermeye çalışıyorum yıllardır. Haklı mıyım, haksız mıyım? Kararsızlık.